ve selam, Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim Hendek Kazımı Hendek Savaşı kış mevsiminde gerçekleşiyordu. Geceleri ve sabahları Medine-i Münevvere ciddi boyutlarda soğuk oluyordu. İnsanın işine işleyen soğuklar olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şerefli arkadaşlarıyla beraber çalışıyordu. Onlardan geri değil, daha gayretli bir çalışma içindeydi. Saabe-i Keram'dan Hazreti Berabeen Azib radıyallahu Resulullah'ı seyrediyordum. Hendek'ten çıkarken topraklar taşıyordu. Resulullah'ı seyrediyordum. Hendek'ten çıkan toprakları taşıyordu. Öyle ki topraktan göksündeki kıllar görünmez olmuştu, diyor. Soğuk vardı, açlık vardı, yorgunluk vardı. Ama Efendimiz'in şerefli arkadaşları bir yandan hendek kazıyor, bir yandan da şiir dillendiriyorlardı. Biz Muhammed'e biat eden erleriz. Sağ oldukça İslam yolundan dönmeyiz. Peygamber Efendimiz onların şiirlerine şiirle karşılık veriyordu. Allah'ım, ahiret hayatından başka Gerçek bir yaşayış yoktur Sen ensar ve muhaciri Mağfirete ile bağışla Buyuruyordu Soğuktu Açlık vardı da ama Onlar öyle bir atmosfer oluşturuyorlardı ki Yürekleri sımsıcaktı Gayretleri Sevinç yüklüydü Gözlerinin içi gülüyor Yüzlerinde tatlı bir letafet vardı Olumsuzlukları Unutmuşlar bir muhabbet ikliminde şefkle çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından biri gibiydi. Aynen onlar gibi şefkle çalışıyordu. Liderlerin ihtiyaç duyduğu bürokratik kurallara ihtiyaç duymadan çalışması, onlarla aynı şekilde açlığı, soğuğu ve yorgunluğu yaşaması, adaletin, eşitliğin canlı halde yaşanmasıydı. O Allah'ın Resulü'ydü. O Hatem'in ül Nebi'ydi. Peygamberlerin son halkasıydı. Medine İslam Devleti'nin başkanıydı. Medine İslam Ordusu'nun komutanıydı. Elbette işleri uzaktan takip eder, işin sadece plan, proje, organizasyonu ile ilgilenir, hem de kazım işini askerler yapabilirdi. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, böyle yapmıyordu. Beraberce yaptıkları hiçbir işte böyle yapmıyordu. Ayrıcalıklı bir konumu asla kabul etmiyordu. Günümüzde olduğu gibi göstermelik bir şekilde elinin ucuyla tuttuğu kazma kürekle çalışır gözüküp sonra üzerine bulaşan tozları çırparak geriye çekilen liderler gibi bir katılım da gösterebilirdi. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öylesine çalışıyordu ki sahibesinden biri gibi bir hal arz ediyordu. Onları tanımayan biri Hendek kazımını seyretse Efendimiz'i tanıması mümkün olamazdı. Zira o çalışma sürecince diğer müminlerden hiçbir ayrılığı yoktu. Onlar gibi kazıyor, onlar gibi sırtında toprak taşıyor, onlar gibi heyecan içerisinde şiirler söylüyordu. Onların hem çilelerinde hem sevinçlerinde beraberdi. İşte bu adalet ve eşitliğin kaynağı ve ölçüsü Allah'a kul oluştaydı. Mevkisi, statüsü ne olursa olsun Allah'ın huzurunda aynı safta bulunmaktı. Allah'a kulluğun gerçekliği bütün ayrıcalıkları ve imtiyazları ortadan kaldırıp insanları bir tarağın dişleri gibi Allah'a katında eşit kılmaktır. İslam, insana arı duru bir inanç sunuyordu. Tevhidi öğretiyordu. Varoluşun gerçekliği tevhidle öğrenilirdi. İslam, insanı varlıkların en şereflisi olarak tarif ediyor, tanımlıyordu. O ahsen-i takvimdi. Adamoğlu bir özelliklerle donatılmış, en yüksek konumda yaratılmıştı. İslam anlayışında her bir insanı Rabbi rahimin indinde biricik görürdü İnsanları tarağın dişleri gibi Allah'ın kulları olarak değerlendirirdi Her insan bir dünyaydı Her insan orijinal bir varlıktı Hiçbir insan diğer insanla kıyaslanmamalıydı Beş parmağın beşi ayrı ayrı özelliklerdeydi Bu nedenle her insan biricikti İslam tevhidle beraber adaleti asıl alırdı Toplumun hayatında adaleti egemen kılmayı ölüm kalım boyutlarında ön planda tutardı. Adalet üzere bir toplum inşa etmek isterdi. Hendek Savaşı uzun süren bir savaştı. Açlığın, soğuğun ve yorgunluğun kendisini ileri derecede hissettirdiği bir savaştı. Ayrıca müşrik ordusu 10 binin üzerinde dev bir orduydu. Böylesine ağır şartlarda insan kendi iç dünyasını ortaya koymak zorunda kalıyordu. Zorluk zamanlarında, olumsuzlukları toplumu çepeçevre kuşattığı zamanlarda maskeler düşerdi. Kişinin iç dünyasında ne varsa olduğu gibi dışa vurmaya başlardı. Münafıkların, zayıf karakterli insanların, Dilleri keskinleşir, Peygamber Efendimiz ve Müslümanların aleyhine konuşmaya başlarlardı. Ortamların çetinleştiği, ağır şartların oluştuğu net bir tavır koymanın büyük tehlike içerdiği zamanlarda ise şahsiyetli insanlar gün yüzüne çıkardı. Berrak duruşlarıyla, değerleri istikametindeki tavırlarıyla, riskleri göze alan cesur tutumlarıyla belirgin hale gelirlerdi. Eğilip Bükülmezlerdi Değerlerinin Gerektirdiği Onurlu Duruşu Sergilerlerdi Çetin Ortamlar Zayıf Şahsiyetlerle Güçlü Şahsiyetleri Ortaya Çıkarırdı Has Olanlarla Sahte Olanları Ele Verirdi Ortaya Çıkmasına Neden Olurdu Peygamber Efendimiz En Kritik En Nazik Zamanda Zafer Ufuklarını Tarıyordu Ufuklarda Zaferi Görüyor ve zaferin müjdesini veriyordu. Hendek kazımı esnasında büyük bir kaya önlerine çıkmıştı. Bir türlü yerinden oynatılamıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriliyor ve resul Ekrem Efendimiz geliyordu. Balyozu taşa vurduğunda bir kıvıl cumurtlığı aydınlatıyor, Efendimiz müjde buyuruyordu. Bizans'ın sarayları fethedilecektir buyuruyordu. Daha sonra Yemen'in sarayları en sonunda İran'ın saraylarının fethedileceğini beyan buyuruyordu. Düşman ordusu dev bir ordu olarak karşılarına gelmek üzereyken ve kendi ordusu bir avuçtan ibaretken, Efendimiz aleyhissalatü vesselam müjde üzerine müjde veriyor, muştu üstüne muştu söylüyordu. Umutların belirsiz hale geldiği, üzerlerine karabasan gibi dev bir ordunun gelmekte olduğu bir zamanda, Büyük zaferlerin müjdesini vermek kolay değildi. Ancak büyük şahsiyetlerin ortaya koyacağı bir tavırdı. Bakara suresinin 249. ayetinde Nica az bir topluluk, sayıca daha çok topluluğa karşı Allah'ın izniyle üstün gelmiştir. Allahu Teala elbette sabredenlerle beraberdir buyuruluyor. Bakara suresinin 214. ayetinde Sizden Öncekilerin Başına Gelenler Sizin Başınıza Gelmeden Cennete Girivereceğinizi Mi Zannettiniz? Peygamber Ve Onunla Beraber Müminler Allah'ın Yardımı Ne Zaman Diyecek Kadar Darlığa Ve Zorluğa Uğramışlar Ve Sarsılmışlardı İyi Bilin Ki Allah'ın Yardımı Şüphesiz Yakındır buyuruyor. Önce Kul Gayret Gösterecekti Bütün Gücünü bütün potansiyelini ortaya koyacaktı. Kul kendine düşeni bir hakkın yapacaktı. Gayrisi Allahu Teala'ya ait. Allah kullarına düşkündü. Rahman ve Rahim kullarını severdi. Yeter ki kulları kendilerine düşeni yapsınlardı. Gerisi kolaydı. İnsan nedenlü denli ümit var olurdu? Rabbinden umutlanma boyutu nedenle olabilirdi? Bunun cevabı belliydi. Kul imanı ölçüsünde Rabbinden ümit var olurdu. İmanları kuvvetli olanlar asla umutsuzluk atmosferine düşmezlerdi. Onlar her zaman Rabbi Rahim'in rahmetinin geleceğini bilirler, inandırlardı. Bundan asla tereddütler olmazdı. İmanı zayıf olanların ümitleri de zayıf olurdu. Onun içinde hemen yılgınlığa mahkum olurlardı. Hendek Savaşı'nda ince ve derinlerde bir mana tecelli ediyordu. Bu savaş daha çok psikolojik savaş olarak ceryan ediyordu. Ciddi anlamda sıcak çatışmalar yaşanmadı. Sonuçta zafer Müslümanlarındı. Soğuk Savaş değildi. De, Ciddi boyutlarda sıcak savaş olsaydı, Bedir'de olduğu gibi savaşı Müslümanlar kazansaydı. Müşriklerin yüreklerinde büyük bir kin ve düşmanlık oluşurdu. Bu düşmanlıklarsa yeni savaşları peşinden getirecekti. Arkası kesilmeyen düşmanlıklar ve savaşlar şeklinde sürecekti. Bu durum Mekke toplumunun ve Hicaz bölgesinin İslam'la şereflenmesine büyük bir engel teşkil edecekti. Rahman-ı Rahim kullarının önünü açıyordu. Engelleri kaldırıyordu. Gönüllerine ağır gelecek durumlara yol vermiyordu. Rahmetiyle yönlendiriyordu. Kul bunu görmesi gerekiyordu. Hayatın bağrına inen rahmeti fark etmesi gerekiyordu. Rahman-ı Rahim muhteşem bir kainat yaratıyordu. Her varlığı incelikler içine var ediyordu. Varlıkların birbirleriyle bağlantılarını akılları hayrete düşüren ince bir örgü içerisinde yaratıyordu. Bütün bunları anlayacak, kavrayacak insanı yaratıyordu. Yüksek donanımlı bir varlık halinde insanı var ediyordu. Keskin zekalı, yüksek kavrayışlı özellikle insanı var ediyordu. Ayrıca kitab-ı kerimini gönderiyordu. Hayatın ve ölümün anlamlarını ortaya koyan kitab-ı kerimi gönderiyordu. Kitabının tam bir bereket ve rahmet olması, murad ilahinin doğru anlaşılması için de peygamberini görevlendiriyordu. Rahman-ı Rakim hayata rahmetiyle tecelli ediyordu. Kulunun önünü bütün boyutlarıyla açıyordu. Kul sadece güzel görecekti, güzel düşünecekti, güzel yaşayacaktı ve güzellikler diğer cennetlere ulaşacaktı. Zaten varoluşu bunun içindi.